Karşımda tekrar AVI ile birlikte AVI ve Deniz Konuşuyor iki programını çekiyoruz. <gülüyor> evet aslında hani eğer... Hasta bitirirken böyle olmayacağını düşünüyorduk ama Evet evet hani çok böyle güzel devam etti. Aslında Sohbet benim soracağım çok şey vardı AVI'nin hani cevaplama isteği çok fazlaydı. Hani böyle devam edelim dedik. Ee, Abi aslında hani en son böyle birazcık islerle hani aramızdaki Hı -hı. sorunlardan bahsettik ondan sonra haklardan özgürlüklerden bahsettik Hı -hı. E, açılımdan konuştuk derken aslında senin başından hani aktivist olduğunu söylemiştin ve ben sana aslında aktivist ne demek diye hiç sormamıştım önce bir aktivistlerin ne yaptığını anlat ondan Hı -hı. sonra ben sorularımı sorayım. Ya aslında hani aktivistler ne yapıyor bu herhalde hangi aktiviste sorduğuna göre değişecek bir soru. Ben As sana soruyorum tamam. sen ne yapıyorsun. Ya bana göre ben aslında şunu yapıyorum bir haksızlık varsa ortada bu haksızlığın değişebilmesi için eğer bir kamuoyu yaratabiliyorsak bir güç oluşturabiliyorsak sesi çıkamayan birinin sesini çıkartabiliyorsak ya da onların söylemek istediğini söyleyebiliyorsak daha doğrusu o zaman buna aktivizm diyorum aslında bu sokağa çıkıp eylem yaparak da olabilir yazı yazarak da olabilir tartışarak da olabilir meclise gidip kardeşim ayıp değil mi yaptınız diyerek de olabilir bir sürü şekilde olabilecek bir şey ...bir eylemler bütünü. bütünü. Aktif olmaktan geliyor aktivizm. Aktif olmayı doğru bulma hali. Ama bu aktif olmayı doğru bulma halinin bana göre bir çerçevesi var. Şiddet kullanmıyorum. Şiddetin kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü şiddet kullanmaya başlandığı zaman hani bunun alasını yapabilen devlet var. Zaten şiddet için elinde hazır organize aygıtları var. işte. çevik kuvvet polisleri, polis kuvvetleri, askerler falan filan. E, o yüzden kazanmanın yolu halk için, insanlar için, bizim gibi sıradan işte sokakta gezenler için Birlikte olmak. Çünkü kalabalık olmak çok şey değiştirebiliyor. Hani kafa sayısı mı? Hayır kafa sayısı değil. Haklı ve kalabalıksanız bu çok önemli bir şey. Bir şeyleri değiştirmenin şu ana kadarki yegane yolu. Çok da basit bir formülü gibi geliyor bana. O yüzden aktivistim. Öyle tanımlıyorum kendimi. Tamam. Ee, o zaman ben yine başka bir soru sorayım. Obama seçimlerle kazandı. Ve hani aslında... Çok böyle şey deniliyordu hani bir zenginin bir siyahinin Amerikan başkanı olması, getirdikleri götürdükleri hani çok böyle kamuoyu özellikle hani her Amerika seçiminde olduğu gibi yine çok dikkatlice yani hani Siyahi olması bir başkanın ayrı bir özellikti. Ve hani Obama çıktı işte Irak'tan çekileceğini söyledi, başka birçok şey yaptı ama hani baktığımız zaman yine İran'a nükleer bomban var diye çok sert konuşmalar yapan bir hala. E, ülke var karşımızda geneline baktığımızda hı hı. E, bir kısım söyledi şey de hani siyahi bir başkanın seçilmesi ve işte hani, çekiliyorum konuşmaları aslında Amerika'nın dünya üzerine gözüken o kötü yüzünü biraz daha yumuşatmaya hani çalışmak Ay, aslında biz de iyiyiz hani canım o bildiğiniz gibi öcü değiliz e, hı hı. hani görüşülük kaldırmaya çalışmaktı ne dersin hani ya da ne düşünüyorsun öyle mi başka bir şey mi var aslında süreci ben iki parçaya ayırıyorum. Bir Obama'nın seçilme süreci, bir de Obama'nın başkan olduktan sonra Amerika'da neler olduğu gibi iki şey var bence. Çünkü Obama'nın seçilme süreci gerçekten önemliydi şu açıdan. Amerika'da başkanlık seçimleri dünyanın her tarafında olduğu gibi ne kadar paran varsa o kadar kampanya yaparsın ve o kadar geniş kampanya ile o kadar daha çok oy verecek insana ulaşma ihtimalin olur şeklinde yürüdü. Ee, ama fon kaynakları farklıydı. Tek tek insanlar Ceplerindeki paradan bir kısmını Obama'ya verdiler. Ve bunu yapmak için aktivistler, işte çeşitli insanlar, kampanyaya katılan insanlar, sıradan insanlar kapı kapı dolaştılar. Bu her şeyi değiştirdi. Yani temelden tabandan gelen bir hareket olarak örgütlendi. Çünkü Obama Amerika'daki eşcinsellere, Amerika'daki ekolojistlere, Amerika'daki eşitlik yanlılarına aslında çeşitli mesajlar verdi. Aynı savaş karşılıklarına verdiği gibi. Ve bunları gerçekleştireceğini, bu insanların sesini Beyaz Saray'a taşıyacağını söyledi. Ve bunda da e, iyi kötü insanları ikna etmeyi başardı en azından bir kısmını. Temelde bu önemli çünkü e, sadece petrol lobilerinden, silah lobilerinden, işte sigara lobilerinden ondan bundan para alarak kampanya yapan, seçim kampanyası yürüten ve bu adamların parasıyla başkan seçilen birisine göre daha iyi şeyler yapma ihtimalini doğal olarak doğurdu bu süreç. Bu önemli bence not edilmesi gereken bir nokta ve seçim kampanyalarının nasıl sağlıklı yürütülebileceğine dair de iyi bir örnek. Üstüne üstlük e, arkanda işte koca koca uluslararası şirketler olmadan da veya bunların e, olmasının yanında diyelim çünkü onun da arkasında koca koca uluslararası şirketler de vardı. Bunun olmasının yanında halkın desteğini almanın da pek çok şeyi değiştirebileceğini gösteren bir süreç. Çünkü Obama siyah bir insan olarak başkanlığa adaylığını koyduğunda bunun pek de mümkün olmadığını çeşitliyormuş. Çünkü siyasi yani çok net olarak bir böyle televizyonda gördüğümüz bir ayrım var. Bu oldu. Bunun olabilmesini sağlayan şey tam da bu. Sokakta yürüyen insanları ikna eden bir şeylerin değişebileceğine dair umut idi. Zaten Obama'nın da seçim kampanyasının temel sloganı işte yes we can evet biz yapabiliriz idi. Yani biz yapabiliriz kastı o biz insanlardı. Sıradan insanlar. Yoksa Ford'un genel müdürüyle Coca-Cola'nın CEO'sundan bahsetmiyordu yes we can derken. Bu yüzden kazandı. Ama bunun yanında bunun Amerika'da ayrıca tarihsel bir önemi olduğunu da düşünmek gerekiyor. Şundan 50 sene önce sivil haklar hareketi eşit yasalar olup siyahların da beyazlarla okula gidebilmesini, e, siyah devlet memurlarının beyazların tuvaletinde çiş yapabilmesini savunmak zorunda kalıyor ve bunun için aylarca hapis yatmak, polis copu yemek zorunda da kalıyordu. Onlarca insan bu sebeplerle öldürüldü bu kampanyaların içinde. Siyahlar bu 50 sene içinde haklarını başkan olacak kadar aldılar. Hala geçmişten gelen ekonomik adaletsizliklerden Rahatsızlar Ve bunun da acısını çekmeye devam ediyorlar. Çünkü en nihayetinde tamam eşitiz artık dendiğinde para beyazların elindeydi. Bu hala da 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ama bunun ötesinde oy haklarını net olarak artık kullanabildiklerini gösteren ve üstüne üstlük bir başkanın seçilmesiyle ilgili artık Amerikalılarında hayır siyah dünyanın sonu diye bileklerini kesmediğin en azından hani ırkçı, faşist tabii ki vardır aralarında ama çoğunluk için böyle bir dünya son durumu olmadığını gösteren iyi bir örnek. Şimdi gelelim Obama'nın başkanlık sürecine. Aslında Obama'nın başkanlık sürecinden farklı bir şey olmasını bekleyenler... ...bence biraz hani hayal kurmak, tabii niye olmasın diye düşünmek gibi bir duruma kendilerini birazcık da ittiler. Çünkü sonuç olarak Demokrat Parti dediğimiz parti... ...işte iki tane parti var neredeyse Amerika'da seçimi kazanabilme ihtimali olan... ...biri Cumhuriyetçiler, biri Demokratlar. Bunlar arasında çeşitli farklar olmakla birlikte bunların ikisi de devletin şu anki sistematiğini savunan, bu sistematiğinin uygun olduğunu, gayet de güzel işlediğini söyleyen iki yapı. Obama'yı seçen Demokrat Parti'nin delegeleri. Zaten Obama bir Demokrat partili. O yüzden e, beklenebilecek bir artık gün doğdu ve her şey değişecek gibi bir şey idiyse e, zaten bunu bekleyenler bence yanlış hesap yaptılar diye düşünüyorum. Ben hiç böyle düşünmedim başından beri durumu. E, ama bunun yanında açıkça sözünü verip yapmadı yani insanları kazıkladığı noktalar var. Bunları belki söylemek daha iyi olabilir. Bunlardan biri Guantanamo'yu kapatmaktı. Çünkü Guantanamo gerçek bir rezillik. İnsanları içeriye niye tıktıklarını insanlara bile söylemeden, biz dahil hiç kimsenin haberi yok. Birilerini oraya koyuyorlar. Mahkemeye bile çıkartmıyorlar. Bunlar teröristtir diyorlar ve insan haklarını yerlere iyice atan korkunç hallerle, işkencelerle ve bunları da yasal sayarak burada insanları tutuyorlar. Böyle bir yüz karası durumun kapatılması gerekiyordu. Ve Obama da bunu acilen ilk iş olarak başkanlığa geldiğim gün bu işi halledeceğim diye söz vererek başkanlığa geldi. Bunu hala gerçekleştirmedi. Hala daha e, Guantanamo açık. içinde 200'den fazla insan hala kafeslerde tutuluyor ve durum bu. Bu ciddi bir ne yapıyor olduğuna dair Obama'nın bence net e, örnek sayabileceğimiz şey. Aynı şeyi bütün süreçler için söylemek mümkün. Kriz oldu. İşte e, bir önceki programda da konuşmuştuk. Küresel ekonomik krizde bankalara, büyük bankalara yardım yapan temel ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bu işi kendi ülkesindeki bankalara bu paraları aktarırken yine kararlar tabii ki Başkan Obama'ya aitti. Kime yardım edeceğini seçti ve seçimini bu yandan yaptı. Belki iyi yaptığını söyleyebileceğimiz iki şey oldu şu ana kadar. Bir tanesi Rusya ile nükleer silahların azaltılmasına dair imzaladığı anlaşma. Ee, yarıya kadar iki tarafta nükleer silahlarını azaltma ve bu silahları yok etme kararı aldılar. İki tarafında elinde kalanlar e, toplamda dünyayı 4-5 kere yok edecek kadar şu andaki haliyle zaten. O yüzden pek bir kazanımımız var mı dersen yok. Ama hani en azından e, işte yarıya indi sayısı diye sevinebiliriz belki. Bir diğer iyi yaptığını ya da iyi yapıyor olduğunu düşünebileceğimiz şey ise herkese sağlık hakkı tanıması gerektiğini açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmiş olması Obama ile birlikte. Bütün herkesi kapsayan bir sağlık sigorta sistemi için şu anda uğraşıyorlar. Çünkü Amerika'da gerçekten Türkiye'den de beter bir sağlık sistemi var. Bu anlamda Türkiye'de bu yolda hızla gidiyor. Amerikan sistemi, piyasacı sisteme geçmekle ilgili. Yani sağlığı aslında alınır satılır, paran varsa alabileceğin bir şey olarak görüyor. Amerikalı. Fakir olmaksa e, sağlık sisteminin dışında kalmak demek. İşte herkesi kapsayan bir şemsiye üretmekle şu anda meşguller. Bunu temsilciler meclisine yollamış durumda. Çok iyi bir yasa değil ama şu anki duruma göre iyi bir yasa. İşte böyle. Yani Obama'nın durumu üç aşağı beş yukarı. Benim açımdan. Ee, sağlık deyince aklıma geldi. Ee, hani şu son zamanlarda da özellikle eczacıların çok karşı olduğu bir sistem var. Parayla ilacınızı alacağınız. Hatta şu son günlerde doktorlar ilaç bile yazmıyormuş. beni hani ben hastaneye gitmedim şu son birkaç haftadır ama. Hı -hı. Hani 2-3 haftada bir gidiyor musun? <gülüyor> Aslında evet, bizim sülale çok hasta olan bir aile olduğu Anladım. için artık girmeyin diye resimlerimizi asacaklar. <gülüyor> Geçmiş olsun sülalenizi. Teşekkür ederim. Hani, e, <gülüyor> yapılmak istenilen ne? Sonuçta hani bir ara hastanelerde eczaneler vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> evet. sabah köründe gidip kuyruklara girilen ya da e, doktor yazdıktan sonra <gülüyor> ilacını böyle gidip kuyruklarda beklediğim. Evet. Ondan sonra anlaşmalı eczanelerden aldığın bir e, reçesini gösterip Hı -hı. belli bir katkı payı ödeyip ilaçlarını aldığın bir sistem gördük. Şimdi ilaç e, şeylerinden, marketlerinden bahsediliyor. Hı -hı. E, ne olur? Ya aslında olan şey, hani bütünde tek tek adım adım konuşmak da mümkün ama bütünde olan şey şu, e, AKP şöyle bir parti neoliberal politikaları savunan bir parti. Yani piyasadan yana politikaları uyguluyor. Sağlığı da bir sektör olarak görmek mümkün. Yani insan sağlığının sektörü mü olur, buradan para mı kazanır diye bakmak mümkün ama ilaç şirketleri, hastaneler e zilyonla kar ediyorlar dünyanın her tarafında ve Türkiye'de de bu sektörden. Bu sektörün piyasanın koşullarına göre oluşmasına dair mekanizmalar üretiyor şu anda hükümet. Yani pi piyasanın daha karlı hale gelmesini, daha çok kar edilebilir hale gelmesini, onların dediğine göre böyle daha çok gelişecek olan bir sağlık sektörünü üretiyorlar. Ama bunun sonucunda eğer paran yoksa çünkü e, aslında asgari ücretin altında para alanlar için tamam e, devlet seni sigortalıyor diyor AKP'nin getirdiği sistem. Ama bu zaten ayda 400 milyonun altında para almayı gerektiriyor ki bu zaten büyük ihtimalle teoride yaşıyor olsan da pratikte öldüğün anlamına geliyor. Yani herkes para vererek sağlık hizmeti alabilecek. Türkçesi bu. Bunun içinde çeşitli koşullar var. Bunun yanında ayrıca serbest bıraktığı şey sadece ilaç değil. Çünkü ilacı eczanelerde satıyor olmak ve buna devlet katkısı sağlıyor olmak bir süreç ki e, hükümet yine bu konuda tepkileri azaltmak için belki de şöyle bir şey yapıyor zaten. Çeşitli ilaçları bedava veriyor. Çeşitli ilaçları vermiyor ama ilaçların çoğu parayla veriliyor. Böylece gerekli ilaç gereksiz ilaç. Hayati ilaç hayati olmayan ilaç. Falan gibi ayrımlar ama koyuyorlar. kime göre hayatı kime göre değil? Ya değil. O soracak olursan tıp kurulları var falan filan diye devam edecek bir şey var ama bunların hepsi en nihayetinde siyasetin Hı -hı. oyunları argümanları o yüzden ne şekilde işletileceğine karar veren hükümet. E bu zaten çok tehlikeli bir süreç. Özü gereği. Yani insanların sağlık hakkının hak olmaktan çıkarılıp hak olur ama şu koşullarda eğer sen de şöyleysen ve de şöyle böyle böyle diyorsan bu artık bir hak değildir zaten. Hani nasıl barınma hakkı ile ilgili kardeşim kira vermeden oturmak istiyorum param yok dediğinde deli misin diye bakıyorsak büyük ihtimal 20 sene sonra bu sistemi tutturmayı başarırlarsa insanlar da deli misin? tabii ki sağlık istiyorsan para vereceksin diye olacaklar her şey buna dayalı en nihayetinde yani devletin ve kamunun bizim verdiğimiz vergilerin artık sağlığa gitmeyeceğini daha az gideceğini gösteren bir süreç nereye gidecek dersen bilmiyorum ama savunmaya gidebilir mesela diye ortaya bir top atmak mümkün hiç gitmiyormuş gibi sanki savunmaya daha fazla para daha fazla para i̇şte ihtiyacımız var her onu alacağız daha bak Değil geçen mi? hafta onu da konuştuk evet. ee, başka bir aklımı karıştıran mesele e, şimdi özellikle hani bulunduğumuz sürece baktığımız zaman e, birçok kimse e, hükümete sürekli bir hani karşı çıkan işte şunu da yapamıyor bunu da beceremiyor gibi e, gün geçtikçe belki de hani benim gördüğüm kadarıyla sayısı artan bir Karşı çıkan insan söz konusu. Fakat gelin görüntü ki, hani ben kendimi bildim bile üç tane seçim gördüm, böyle hani <gülüyor> izlediğim seçim vardı. E, baktığınız zaman hiçbir sol parti kazanamıyor. Yani buna <gülüyor> CHP'de dahil ya da ne bileyim... CHP sol partileri dahil ya, Aslında evet, katmak <gülüyor> istemiyorum içine ama hani kendini öyle gören bir partide dahil. Ya da <gülüyor> hani küçük işçi partisi olsun, emek ve özgürlük partisi olsun, bula bula, bula Hiçbiri kazanamıyor ve hani baktığın zaman yolda yürüyen her iki kişiden biri AKP'ye oy at, at, atarken diğeri de ya aslında çok kötü şeyler yapıyor başkasına oy atıyorum diyor hı hı. yani kim yalan söylüyor nasıl kazanılıyor ya da neden sol denilen şey birleşip bir hükümet için oynayamıyor ya. ne eksik solda Allah solda herhalde zeka eksik daha çok bunu söylemek <gülüyor> mümkün ama e Hani bu eksikliği gidermenin yolu bir araya gelmek değil genellikle. Çünkü kendi solcu diyen bir insanların bir araya geliyor olması sol politika anlamına gelmiyor. Çünkü sol politika dediğimiz şey aslında çok basit bir şey. Böyle hani 500 sayfa, 1000 sayfa yazmak da mümkün. Bunu ayrıntılandırmak, projelendirmek, planlamak da mümkün. Ama hani birkaç tane temel şey var ki bir şeyin sol olup olmadığını gösteriyor. Sol politika eşitlikten, adaletten yana olmak zorunda olan politikadır. Yani eşitlikten kastımız nedir? tüm insanların benzer koşullarda benzerden kastım hepsinin yeşil evlerde oturması, benzer metrekarelerde yaşaması, herkesin bilmem ne tipi televizyonu olması falan filan değil. Benzer koşullardan kastım herkesin hak dediğimiz kavramların içini doldurarak yaşayabildiği bir süreç. Eşitlik buna tekabül ediyor. Adalet dediğimiz ise bunun kağıt üstünde kalmayıp gerçekten hayata dahil olduğu, hayatın normal halinin olduğu süreç. Eşitlik ve adalet olan İçinde her politika sol mudur? Hayır. Çünkü bunu şöyle de sağlayabilirsin. Evet arkadaşlar diye çıkar eline bir tane eli sopalı adam ve bundan sonra böyle böyle yaşarsak böyle olacaklar. Bu yine sol olmaz. Sol olabilmesi için insanların kendileri için eşitlik ve adaletin ne olduğunu tanımlayabiliyor olmaları. Bize göre eşitlik ve adalet budur. O yüzden böyle yaşamak istiyoruz diyebiliyor ve bunu uygulayabiliyor olmaları gerekir. Yani özgür olmaları gerekir. Bunun içinde kendi aralarında örgütlenebilmeleri tepeden birilerinin Parti başkanı, genel başkan, abi, amca, dayı, polis, zat, zurt bunların hiçbirinin onların üzerinde baskı kurmuyor olması, baskı kurmaya çalışmıyor olması gerekir. Tamamen aslında sol politika dediğimiz şey bu. Eşitlik, adaletten yana özgürlükçü politikalar izliyorsa o şey soldur. Türkiye'de eksik olan da daha çok bu. Hani bu politikaların ne olduğunu, yani bu politikaların gerçek hayatta neye tekabül edeceğini çok fazla anlatan, anlatabilen, bunu gerçekleşebilecek bir projeymiş gibi gören insan sayısının olmaması. Burada bir sürü eksiklerden bahsetmek, niye bunun böyle olduğunu anlatmak, aslında şöyle de olabilir diye söylemek de mümkün ama geldiğimiz noktada Türkiye'de e, kitlesel olarak, kitleleri harekete geçirebilecek, insanların inanabileceği, evet yahu bu adamlarla birlikte biz bu işi yapabiliriz diyebileceği birileri henüz ortaya çıkmış değil. Çıktığı zaman burada da olacaktır. Bunun dışında hani, bu çok moral bozucu bir şey mi? Evet bir yandan öyle çünkü senin benim bugün yaşadığımız hayatın e, en azından benim düşündüğüm yerden gerçekten daha kötü olmasına yol açıyor. Böyle bir partinin, böyle bir birlikteliğin, böyle bir birleşimin, oluşumun olmaması. Ama e, bunun, bunun moralli bozmasını sağlamak yerine aslında bunun olmadığını kabul etmek ve nasıl bunu var edebileceğimizi düşünmek gerekiyor. Çünkü birileri sol parti ya da bir şey kurmayacaklar. Bunu yapacak olan işte bizi sen, ben, öteki... Birlikte yapacağız bunu. Başka türlü de bir yolu aslında yok veya başka türlü olursa ona işte sol diyebilmek deminki bu üç kavram üzerinden çok mümkün değil. Sıkıntı da tam burada. Peki girecek seçimlerle sence sonuç ne olur? Hani... 5-0 <gülüyor> AKP? Hayır. Kazanır mı AKP yine? Yoksa başka şeyler mi olur? Ya hakikaten bilmiyorum. Çünkü seçimler 2011'de. 2011'de evet. Ve e, Türkiye'de 5 dakikada her şey değişebiliyor. O yüzden bir şey söyleyebilmek bu konuda çok mümkün değil. Özellikle hani Türkiye'de daha yeni öğrendik ki işte 2003'te 2004'te darbe yapmaya çalışan bir genel kurmayımız varmış. Bunu bunun yanına koyduğumuz zaman hani 2011'de seçimler olur mu acaba bunu bile bilmek mümkün değil. Çünkü biz işin ne kadarını biliyoruz artık bilmediğimizden eminiz. Hani bir, bir boyutu var ama bunun yanında e, AKP mi kazanır hiç fikrim yok. Ama en azından şu ana kadarki seçim anketleri, seçim çalışmaları, çeşitli araştırma kuruluşlarını yaptığı AKP'nin kazanacağını gösteriyor. Burada tabii önemli olan bu bir sene içinde bir alternatifin oluşup oluşmayacağı en temelde. Çünkü bir alternatif oluşacak olursa o zaman başka türlü bir şeyden de bahsedebiliriz. Ama şu anda zaten milletvekili sahibi meclisin içindeki partilerden bahsediyorsak MHP ya da CHP'nin zaten böyle bir ihtimali yokmuş gibi görünüyor. Ne de iyi ki diyeceğim açıkçası ben kendi adıma. DTP pardon BDP'nin ise zaten böyle bir iddiası yok. yok. İktidara gelebilecek evet. bir oydan çok uzakta. Bu durumda geriye yani meclis içi siyasetten bahsediyorsak AKP kalıyor. Veya bunun dışında yeni bir oluşum yaratmak, yeni bir şeyin ortaya çıkması ve bu yeni şeyin bir sene içinde insanları ikna edip gerçekten iktidara kendini taşıması gerekiyor ki bu da herhalde çok kolay olmaz. Ama dediğim gibi bilmek böyle şey çok mümkün değil çünkü her şey anında değişebilir ve 5 dakika içinde bambaşka bir Türkiye'de olabiliriz. Peki hani daha önce konuştuğumuz gibi oyun çıkan bir oluşumun Amerika'da hani Obama'nın yaptığı gibi en azından kitleleri örgütlemesi bir sene içinde mümkün olabilir mi? Hani en azından biz bunu yapabiliriz gibi yine bir sloganla hı hı. Türkiye'de bir şeyleri değiştirmesi mümkün olabilir mi? Aslında e, mümkün olabilir mi? E tabi ki olabilir. Yani niye olmasın ki? Düşünecek olursak bundan önceki yerel seçimlerde... E, pardon, yerel seçimler diyorum. Genel seçimlerde baskın oran ve ufku kampanyaları oldu. Bunlar bağımsız aday kampanyasıydı. Seçimlere 40 gün, 45 gün kala ilan edildi bu kampanyalar. Ve anında İstanbul'da 7 bin, 8 bin kişi aktif olarak bu kampanyalar için çalışmak üzere gelip ismini yazdırdı. Ve çalıştılar hakikaten aktif olarak. Birbirini hiç tanımayan... Hiç birbiriyle alakası olmayan, dünya görüşleri de birbirinin aynısı olmayan bir sürü insan bir araya geldi. Ya evet bu adamlar meclise girerlerse çok iyi olur, başka bir şey olabilir dedi. Adaylardan birini sokmayı becerdiler, birini sokmayı beceremediler. Ufukuras şu anda milletvekili. Bu bir şeylerin olabileceğini sadece 40 günde bile, 45 günde bile... Aslında i̇yi örgütlenilirse, iyi örgütlenilirse bir adayın kazandırılabileceğini gösteriyor. O zaman 45 günde bunu yapabiliyorsak 365 günde rahatlıkla bambaşka bir şey de üretmek mümkün olabilir. En azından ben buna inanmayı tercih ediyorum. Evet bir söz Güçün programının sonunda ABV Deniz Konuşuyor İki programını da kapattık. Üçüncü programa doğru ilerlemekteyiz. Abi çok teşekkür ederim çok güzel bir sohbetti yine. Ben evet, teşekkür ediyorum sana görüşmek üzere. Hoşçakalın. from me